Ya kara gözüm geçmiş olsun. Sağ ol birader de neye geçmiş olsun? Yahu senin hanım cam silerken camdan düşmüş. Ya öyle düştü ama çok şükür burnu bile kanamadı. Sadece camın altında duran arabanın kaportası yamuldu. Birader sen gene de bir doktora gösterseydin. Arabayı mı? Araba doktora gösterilmez ki. Direkt sanayiye gider acıvat yıvat. Değil birader ne arabası? Ne derler? Cana gelecek mala gelsin dediğin oldu. Cana gelecek mala geldi. Hem de alamanmalı. Ney? Kaportası yamulan araba. Alamanmalıydı. Mercedes'ti. Karagöz, şu olayda bile şakayı elden bırakmıyorsun. Hanımına bir şey yok deyip ihmal etme. Doktora gösterseydin diyorum ben. Ya gösterdik hacivatım gösterdik. Doktor senin hanımın Türk gibi. Benden sağlıklı dedi. Ben de evet bizim hanım Türk gibidir. Bazen çok pis kokar dedim gözü maşallah maşallah geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Maşallah senin hanımın erkek gibi. Benim hanım erkek gibi mi? Doğru doğru. Benim hanım erkek gibi. Kodum mu oturtur? Öyle değil birader. Yani dayanıklı, güçlü, kuvvetli manasında. Haa güçlüdür tabii. Hem de iyi atar. Neyi atar? Neyi olacak tekmeyi? Senin hanımın tekme mi atıyor? Uçan tekmesi meşhurdur. Bir de sinirlendim eline ne geçerse atar benim hanım. Yapma yahu. Senin hanımının biraz sinirli olduğunu duymuştum ama ne birazı? benim hanımda et kemik yoktur. Safi sinirdir. Eyvah eyvah. Allah yardımcın olsun birader. Amin amin cümlemizin. Cümlemizi karıştırma. Kelimenizi mi karıştırayım? A anlamadım. Cümlemizi karıştırma dedin ya. Kelimenizi mi karıştırayım dedim. Hayır birader yanlış anladın. Yani diyorum cümle alemin her hanımını böyle sanma, sadece senin hanımın böyle. Yoksa ben kocasına uçan tekme atan hiç başka kadın duymadım. Herkes benim gibi enayi mi birader, ulu orta anlatsın. Kadın sinirlendi mi tekme de atar, kafa da atar. Kocasına. Kapıcısına olacak değil ya, kocasına tabii. Kocasına sinirlendiği için kocasına atar. Yok birader, sen kadınları yanlış tanıyorsun. Mesela benim gül çehrili biricik eşim o kadar nazik, o kadar naiftir ki... ...affedersin, eslerken yanlış bir hareket yapsa beni incinir. Benim hanım da hapşırırken mazo kırar. Benim yuvamın kadını o kadar düşüncelidir ki... ...ben uyumadan onun da gözlerine uyku girmez. Ha, tıpkı benim hanım Hacı İbat. Benim hanım da beni horlamaktan uyutmaz. Benim asude bakışlı biricik eşim... O kadar incedir ki işten eve geldiğimde ayıptır söylemesi hemen ayaklarımı ovalar. Benim hanım da eve geç gitsen neredesin bu vakte kadar deyip sırtında oklava kırar. Ya birader ben seni anladım. Sen hanımının elinden zulüm görüyorsun. Ya zulmü diyor bana. Sıkma canını sıkma. Nasıl sıkmayayım birader? Sıkılmadık bir yerim bırakmadı ki. Her yerim mosmor. Sabret. Vay vay vay vay vay. İnşallah bu dünyada çektiğin ...öbür dünyada da mükafatını göreceksin Ama efendim. O, o, öbür dünyada mı? Ö, öbür dünyada mı çözülecek bizim bu iş? Daha çok var oraya ya. E birader senin hanımın bu. Boşanacak değilsin ya. Aa ben karımı seviyorum. Neden boşanayım ki acıya bak. Hah! Bravo! Demek seviyorsun. Öyleyse sorun hallolun. Git konuş hanımınla. Bana böyle böyle böyle yapma de. Konuşunca dinler mi? Dinler tabii. Kızmaz değil mi? Niye kızsın canım? Eşine azıcık iltifat etsen yumuşayıverir hemen. Bizim hanımı yumuşaması için azıcık iltifat olmaz acıbat. Yumuşatıcı yumuş plan içmesi lazım. Sen de yumuşayana kadar dil doktoru ver canım. He, tamam mesela şey derim be. E, sen camdan düştün ama gözümden düşmedin derim. Yok yok bu çok şey olmadı böyle. O zaman çok güzelsin. Aynı rahmetli Aysel gülle benziyorsun derim. Böyle iltifat olmaz. Sen iltifatı beceremeyeceksin. En iyisi bir hediye al. Şey alayım o zaman, yangın tüpü alayım hediye olaraktan. Yangın tüpü mü? Yangın tüpünü ne yapsın kadın Karagöz? Ne bileyim, elinin altında dursun işte. Bana sinirlendin mi artık onunla döver. Sen bir çiçek al, kafiye gelir birader. Bak çiçek alayım, sonra da bana böyle davranma karıcığım, ben seni çok seviyorum diyeyim. Ha şöyle, sonunda oldu. <gülüyor> Bizim programın da süresi doldu. Efendim?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 şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt! Gürültü yapmayın stüdyodayız. <gülüyor> <Ar> <gülüyor>